Ya ya bana lazım belki bile gelemem çapı küçük kalçaya gelemem ey çok fazla üst gelemem çok konuşanlar gelemem bol çat Gelemem. Partinde kız yoksa gelemem Louie aksine gelemem yeah, Sahte olan hiçbir şeye gelemem wow, McLaren, Chevrolet'e gelemem Köpürlükten farklısına gelemem What? Kolum dolu flasına gelemem What? Ağzım dolu full altın tabi büyümüşe gelemem Paran ayak kaltıya gelemem hey, wow, Paramı ver fezanlığa gelemem, wow, ver gelemem. Hey, Gece yaşarım günüze gelemem yeah, Günüze tarım güneşe gelemem wow. Hep takarım az etmem bereden Lep demeden yine flow bakar dereden Sırtımda keneler gezdim seneler doğruyu severim Yanlışına gelemem telefonum çalar ve Kullere veremem Gece saat 12 bu işlere gelemem Post makinası yok nakitimi veremem Yine geç kalıyorum daki gibi denemem Maradona düşmüş ne haber peleden iş yapalım boş muhabbete gelemem Azimle sıçmam mermeri delemem Bildiğim o kurum maksine gelemem Gelemem, gelemem Kendimi geremem, kimseyi geremem, gelemem, kimseyi gelemem Gelemem Gelemem çok isterse canım inerim tepeden Aksine gelemem rap yaparım kar yağsa da üşümem Kep takarım hep sakarım seç bakalım sek yapalım Kaderin cilvesine tek atalım fey katalım Bayılana kadar bu işi yapalım Ayılacak mı tüm nesiller bakalım Bana lazım iki bire gelemem Çapı küçük kalçaya gelemem ey Çok fazla ısrarı gelemem çok konuşanlar gelemem bo. Çat kapı olayına gelemem. Partinde kız yoksa gelemem ey. Louis aksine gelemem ya. Yeah. Zaten olan hiçbir şeye gelemem bo. Makaram er şarlatan e gelemem. Köbenikten fatlısına gelemem. Kolum dolu fırlasında gelemem. Ağzım dolu fırlatın tabii göbükçe gelemem ey. Paranı yakaltağı gelemem bo. Paramı ver gelemem ey. Gece yaşarım günüze gelemem ya. Yeah. Günüze tarım günüçe gelemem bo. Numaramı istene veremem Saçma kız bütün gün denemen Ey sakın olman lazım belki gelemem Yapıyorsun pireyi develen Ey ey her gün benim hakkımda melemen Kızdırmaz kendimi gelemem Ey ey kafam rahat takılıyom ne desem Bilmiyom ol bana sevecen alma Alman fazla benzini Gazım bitmez ama yola yine yenisini Kuzey güney mi İzmir batısına doğru otobandan söz durakta çeşme mi? İçi geçmiş hepsini İsterip çıkarayım boynumdaki kolelerin de hepsini Çıkaramam maalesef altınları megama güç verir tabi göremem ötesini yeah. Bana lazım iki bire gelemem Çapı küçük kalçaya gelemem Ey. Çok fazla ısrar'a gelemem Çok konuşanlar gelemem wow. Çat kapı olayına gelemem Partinde kız yoksa gelemem Louie aksine gelemem yeah. Sahte olan hiçbir şeye gelemem wow. Maklora ben şabırlete gelemem wow. Köpünlikten farklısına gelemem Ağzım dolu full altına gelemem Ağzım dolu full altında bir şey gelemem Ey, paranaya kalktığa gelemem Bo, paramı ver gelemem Ey, gece yaşarım gönüze gelemem ya yeah, gönüze tarım güneşe gelemem Bo.